Camii, ramazan Şerif için boyandı biliyorsunuz, bir iki hafta vaaz edemedik. Bir gel başka camiye gittik, ben o camiye beni çekmedim. Onun için orada da vaaz vermedim. Kalabalığın ehemmiyeti yok. Bir avuç size yalancı incimi verseleri yoksa bir tane. İçinizde lafından anlayan bir kişi yeter. E Tüm kalabalık evenden veren yerde kalabalık cemaat oldu kalabalık. Oldu. <gülüyor> Yalnız bu araya başlamadan önce kapıda sizin gibi şeytine koyan başını koyan nur yüzlü bir İslam kadını. Bir suay sordu. Onun cevabını veriyor. Diyor ki, o da diyor, namaza nasıl niyet edilir? Herkes bir türlü ediyor. Hakkı var. Herkes bir türlü ediyor. Kimisi gelir Arapça söyler, kimisi gelir ne eder, kimisi şey Allah'ın huzuruna bir edeple çıkılır. Değil mi? Ben şu işi yapacağım. Namaz kılacağınız zamanı verir. Niyet bildiğimiz bilmemlerin sünnetini sünnetini farzını, niyet daha namaz vakti geliyor mu gelmiyor mu o zaman başlar. Azze sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hadisi var, bir mümin. Mesela ikindi namazınızı kıldınız değil mi? Evinize gidiyorsunuz, yahu ben abdestli olayım da acaba şimdi akşam namazını nerede kılayım, şu niyetle olduğu zaman Diyor Cenab-ı Peygamber onun o namazda oraya kadar ibadet benim huzurumdadır. Abdest alıyor, git diyor. Namaza duracak insan, neyi kılacaksın? İkinci namazının sünnetini kılacaksın. Şurada elinde, abdestini aldın, döndün kıbleye. Acaba sen mi döndün kıbleye, yoksa seni mi çevirdiler? Sen dönmedin oğlum, seni çevirdiler. Allah istemese hiçbir tarafa dönemez. İş, bunu anladığın dakikada iki namaz kılmaya başlarsın. İkinci namazının dört rekat sünnetini kılmaya niyet eyledim. Döndüm Kabe'ye, durdum huzur-u ilahiye. Allahu Ekber! Abdestini aldın, döndüm kıbleye. Acaba sen mi döndün kıbleye yoksa seni mi çevirdiler? Sen dönmedin oğlum, seni çevirdiler. Allah istemese hiçbir tarafa dönemezsin. İş bunu anladığın dakikada iki namaz kılmaya başlasın. İkindi namazının dört rekat sünnetini kılmaya niyet eyledim. Döndüm Kabe'ye, gördüm huzur-u ilahiyye. Allahu Ekber! <gülüyor> <gülüyor> niyet eyledim, ikindi namazının dört rekat fazlini kılmaya, uydum bu imama. Döndüm Kabe'ye, durdum huzur-u ilahiye. Allahu Ekber. <gülüyor> akşam namazının evinde farzını kılacaksın. Niyet eyledim akşam namazının üstekat farzını kılmaya. Döndüm Kabe'ye, durdum huzur-u ilahiye. Allahu Ekber. İşte niyet bu. Bundan iyi niyet yok. <gülüyor> Efendim ben Arapçayı söyleyeceğim. Peki söyle o. Amma sen onu kayıp ezberlemişsin. Hangisi nedir bilmezsin. cenab Allah lisanları icat et diye her dinden bilir olsun. sözlerine. Buradan yanlış su var, yanlış cevap verilmez sizden. Bundan eminim. <gülüyor> Ondan sonra... Tarikat var mıdır, bilmem ne var mıdır, şu var mıdır, bu var mıdır, bazı şu Yahut bir insana Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim sallallahu aleyhi ve sellem yetmiyor mu? Yetmiyor mu da etrafa falan şeyin yanına gideyim, yok falan tarafa gideyim falan. Yahu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelabı. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve, sellem, ve, ve sellem'siz hiçbir tarafa gidilmez oğlum. Onun eteğini bıraktı mı yandı. da efendim feranda bir şey varmış. Ne ediyormuş? İşte şöyle ediyormuş. Oğlum aha Kabe, aha anahtar ağzının içindir. Evindeki sekkadende şeyhe bağlanacağına bilmeden Allahümme telle ala muhammedin ve ala liman. Selevat-ı şerife getir. La ilahe illallah. Allah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hicrete teşrif ettikleri zaman bilirsiniz sahabe muhteremeleri var. Sahabe Mekke devrinde Resulullah'a iman etmiş. Mekke devrinde hicretten evvel Resulullah'a iman etmiş ve onunla sohbet etmiş hakiki iman etmiş, onunla hicret edenler hakiki sahabelerdir. Birinci derecede sahabeler. İkinci derecedeki sahabeler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretinde beraber hicretle gidip Medine'de iman edenlerdir. Medine'li ensar. Fethi Mekke'den sonra yani Mekke fethedildikten sonraki ki inananlara gülema-i kibaran sahabe Sahabe olmak kolay değil. Eshab. Resulullah'ın en yakınları. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu beraber Biliyorsunuz Sebir mağarasına girdiler. Sebir mağarasına girdikleri zaman sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri çok yorgundu. Mübarek başlarını ki Şefiki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dizine koydu. Ve bedenini uykuya çekti. İstirahat ecektiler. Mağara küçük. Ben mağarayı gördüm oğlum, oralarda bulunduğum için gittim, gördüm mağara. Eskisinden değişmiş ama mağara orada. Aha şunun kadarıyla. fazla bitti. bir de küçük delik var, deliğe ayaklar çıplak o zaman böyle kunduralar, mandırlar, lastikler bunlar yok. Ebu Bekir ayağını dayamış oraya ki belki bir çiyan yılan çıkar diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi Ebubekirin Bekir'in dizine mübarek başlarını koymuş. Göreceğiz o başı ahirette. Hiç merak etmeyin. İnşaallahu rahman rüyada hepimize görülmüş. Bir aralık oradan bir şey Ebu Bekir'in bacağına götürmüş. Ebu Bekir bakmış ki orada bir şey var ayağını sıkıştı. Bir şey ister demiş yani şey yılan mı neyse. Bu Bekir hiç kibirdemiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olup uyanmadı. <gülüyor> o kadar canı yanmış ki gözünden yaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek yanaklarına dökülmüş. Resulullah deli oluyormuş. Ya babakil no. Ya Resulullah demiş. Bir şey olmadı yok. Ne oldu efendim? Hiçbir şey yok. Yalan işte bu. İslam'a yakışmaz oğlum. Derhal cevap vereceksin. Birinin yanında otururken bir şey oldu. Bir şey. Ne oldu? Hiç efendim. Rahatsız eklemek için hiç bu yalan için hiç. İslam'da hiç yoktur. Ya Resulullah dedi. Burada bir delik vardı. Bir yabancı bir mahluk çıkar da vücudu mubaleklerinizi ısırır diye uyurken ben ayağımı oraya koydum demiş. Mübarek Resulullah parmaklarını dokunmuş Ağrı geçmiş. O sırada bir ak testleri bağırmalar falan derken bir bu, yani Ölümde geliyor bir büyük kapısını ağ yapıyor. Kapısı da şunun kadara ol, şunun burası. Ölümün yarısıdır. Biz de güvercin geliyor. E nasıl olur olur? <gülüyor> Allah istedikten sonra olur. Allah isteseydi orayı kapatırdı yahu. Bir taşla kapatırdı. Niye kapatmadı? Ya ben bir Örünce Dağı'ndan istesem Ormuları durdururum demek istedik, kudretini göstermek istedik. Geldiler müşteriler, attan indiler. Bu mağaraya git, ulan çıldırdınız mı demişti? sinek deliği yok baksana burası, kaç senelik sihan gebuttur. Yok canım girip, ya ne neye düşüreceksin bak güvercin de var orada falan demişler. O sırada Ebu Bekir başlamış gelmiştir. Bu kılıçlar kılıçlar elinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de inadı. Diline vurmuş elinden. Tahsen ya babecik. Tahsen Arapça'da hüznetme. Ya İbâ Bekir, üzülme. Ya babecik üzülme. İnallahu ma'ana. Allah bizimle beraberdir. Yap oldu gittiler dedi. İşte orada Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, innallahu mana. Ya Resulallah, Allah her yerde hazır ve nazır. Evet, herkesle beraberdir. Bizden nasıldır, dedi. Allah hepimizle beraberdir. Hani bazısına der, Allah'a emanet ol. Allah her yerde nazır, vardır Nasıl e emanet? Bu kelime çok incedir. bu Amekir dedi, ya Resulallah. Allah, bizimle beraberdir diyorsun, her yerinde hazır ve nazırdır, nasıl bizimle beraberdir? Ebu Bekir dedi, dinini yapıştır dedi şiğne, damağını, boş atken, dinini yapıştır. Zikir bu işte o. Zikir bu. Yoksa Allah Allah Allah. Allah. <gülüyor> yok oğlum yok. Sen içimi kandırıyorsun. Onu zaten iki saniye söyleyemezsin, birini kapadığı zaman ki buna kalbi zikir denir. Nefesin kesmiş. Zikir bu. Bu al, genişlete, genişlete, genişlete, gelişlete, tarikatlar usulüyle gelmiş. Gel ben sana şunu söyleyeyim, gel bana bunu söyleyeyim gel ben. Testini alırsın, girersin odana, Allah, Allah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala aleyhi İşte tarikattir. Ama bunların büyükleri vardır ha. Evliyâ-i taht-ı kibâb-i ilâhî arası Onlar gözlemle andırlar, bize görünmezler. Sen bunun içi buğday olsa ateş at içine barut olsa bir kıvılcım yetiştiriyor. Sen barut haline gel kıvılcıma atacak çok adam. Var. Senin yüzünden anlar onu. Ben bu barut haline gelmiş şöyle bir dürttükleyelim sen. Sen arama sen arama o gelir bulursun. Onlar hep acı verir. Kur'an-ı Kerim, Allah hepimiz zekâfettir. <gülüyor> İnce demin düşünürsek anlarız ki, bütün kainatta her şey gibi bizim de varlığımızda, yani insan vücudumuzda gizlenmiş bir takım melikelerimiz, kabiliyetlerimiz var. Koca bir meşe, bir palamutun içinde gittir. Bir çınar ağacı, bir tohumun içindedir. İnsanın maddi kalıbı, bir damla kan parçasıdır. değil mi? Nasıl gizlenmiş ve daima gelişmeye hazır ise, bu insanın aklı, ahlakı, ruhi inşafları, mazhar olacak istidakları, vanevi meziyetleri de olduğu da şüphesizdir. Bu damların içinde yaptınız. Maddi indikaflar ve ilerlemeler nasıl değişmez kanunlara tabi ise ahlaki ahl, ruhi her türlüsü de böyledir. Müslümanlık hayır ve şer hudutlarını tayin ederek bunlardan birini seçmeye bizim serbest irademize bırakmış ve böylece kabiliyetlerimizi ve elimizi ya iyiye ya kötüye doğru inkişaf ettirmemize bize ait olduğunu haber vermiş ve bizi, bizi bizzat, bizzat iyi serbest duramıştır. Onun için, bu tehtünün içindeki bu kabiliyetler nasıl büyüye, büyüye büyüye çocuğun elleri bacakları falan oluyorsa, bunun içinde Allah tarafından verilen ahlak, akıl, kabiliyet, doğruluk şunu, bunu inkişafa getirmek için İslam, Cenab-ı Allah, Resullarıyla bir takım emirler gönderilmiş. Efendim, şu İslamiyet'te farzdır. Ne? <gülüyor> Mesela. insanın bir insanı öldürme karan mıdır? Haramdır. Hazireti yemek haram mıdır? Haramdır. Yalan söylemek haram mıdır? Haramdır. Bunlar haram olduğu gibi hacca gitmek farz, namaz kılmak farz, zekat vermek farz olduğu gibi sokakta giderse bir şişe kırılmış yolla o parçaları alıp bir tarafa korumak da İslam'a farzdır. Hazireti tekamül etmişse bir ağacı kesmemek bir ağacı İslam'a fardır. Ama hakiki İslam. Çünkü onun fazlığı, keremi, fazileti en yüksek dereceye çıkmıştır. Sözünde durmak, yalan söylememek, dedikodu etmemek, insanı çekiştirmemek, münafıklık, veriyakarlık yapmamak, eliyle, diliyle kimseyi incitmemek, Herkese iyilik etmek gibi kadar güzel ahlak varsa bunların hepsi İslam dininin, İslam adinin bir dalıdır. <gülüyor> Bu faziletleri tam yerine getirdiğin zaman o zaman burada demin niyet ettiğin zaman Kabe'yi görmeye başlar. <gülüyor> Ramazan geliyor biliyorsunuz. Üç aylardayız. Hiç olmazsa iki gün oruç tut. İkinci sual, sorulan suali, üçüncü sual.